Leandrett'na Çelenk Barfra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dasınız. Harici'ten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Bugünkü konuğum bir sanatçı Fatma Bucak. 1984 doğumlu. İstanbul Üniversitesi'nde Felsefe bölümünde okuduktan sonra uzun yıllar yurt dışında eğitim aldı ve farklı coğrafyalarda çalışmalarını devam ettirdi. İtalya Bunların içinde ön planda hem eğitimini aldığı hem pek çok sergiye, projeye katıldığı. Hatta İtalya dışında projeler, rezidans programları, yayınlar, yeni üretimler yaptığı zaman da İtalya'daki sanat kurumlarından ve vakıflardan hala destek alıyor. İtalya'nın da medarı, iftiharı sanatçılardan biri olarak görülüyor. İtalya Albertina Güzel Sanatlar Akademisi grafik bölümünde eğitim. E, görmüş Fatma Bucak. Hali hazırda da yine İtalya'nın kuzeyinde Torino'da büyük ölçekte yaşıyor. Ama çok uzun yıllar Londra'da e, yaşadı ve hala Londra'yla bağı çok devam ediyor şüphesiz. Yüksek lisansını Londra'daki Kraliyet Sanat e, Kolejinde fotoğraf bölümünde yaptı. Türkiye ile de e, bağını devam ettiriyor. Hatta bugünkü amacımız o İstanbul'dayken görüşme fırsatımız oldu. Bir araya geldik. Bugün de çevrim içi mecralardan söyleşi formatında Aslında buluşacaktık ama internet yetersizliği nedeniyle ben bir girizgah yaptıktan sonra Fatma'nın kendi sesinden, kendi anlatımından onun Almanya'da açılan ilk kişisel sergisini dinleyeceğiz. Dolayısıyla tam söyleşi biçiminde olamayacak bugünkü program. Buradan bunu duyurmuş olayım. Fatma Bucağ'ın çalışmaları eğitiminin de etkisiyle farklı medya kullanabiliyor bir arada da, da kullanabiliyor bunları performans enstelasyon video fotoğraf e, bu biçimde imgesel ve metolojik mitolojik yapılarla gerçeklik gözlemlerini aktarmaya çalışıyor hikaye anlatımı çok güçlü bunun içinde politik e, duruşlar tavırlar politik şiddet unsurları örneğin cinsel kimlik e, ve bunun duruşu önemli e, Bunda tabii ki eleştirel bir yaklaşımı var. Özellikle erkek egemen toplum, din, kültürel yabancılaşma, politik şiddet söyledim. Ee, ekolojik yıkım gibi alanlara odaklanan bir e, pratiği var. E, Almanya'da ilk kez bir e, solo sergisi, kişisel sergisi karşımızda. Kun Dresden'de, yani Almanya'nın doğu eski hatta doğu Almanya kentinin önde gelen sanat kurumlarından birinde gerçekleşiyor. E, Kunsthaus Dresden Almanya'nın önde gelen sanat kurumları arasında sayılabilir. Zira e, Kunsthaus'lar, Kunstveranler, Kunstherhaus'lar Almanya'nın sanat sistemi içinde e, devlet, hükümet ve federal yapıların desteğiyle e, sanata hem kendi coğrafyalarından, kendi bölgelerinden hatta hem de bambaşka bölgelerden sanatçılara e, kamu destekli projeler yapma imkanı tanırken aynı zamanda izleyicilerle, farklı topluluklarla da sanat aracılığıyla bir araya gelmeye çalışıyor. Kursal Stres'ten belediyeye bağlı bir sanat galerisi, bir sanat merkezi olarak görülebilir ama küçük bir ekibi olsa da Davetli küratörlerle, sanatçılarla kavramsal çerçevesi derinlikle işler üretmeye, projeler üretmeye çalışıyorlar ve bunu daha geniş kitlelere yaymaya çalışıyorlar. Nitekim Fatma Bucağ'ın kişisel sergisi etrafında sahanın da destek verdiği biçimde kapsamlı bir katalog, bir yayın da hazırlanıyor. Serginin küratörlerinden biri olan Cariconte. Ki New York'ta uzun yıllar ISCP'nin sanat direktörlüğünü yaptı. İstanbul ve Türkiye'ye bir Fulbright araştırma amacıyla geldi. Ama İstanbullu Türkiye'den izleyicilerin sanat çevrelerinin zaten çok aşina olduğu bir isim. Benim de dostumdur. Buradan Kari Conti'ye de selamlarımızı iletmiş olalım. Onun küratörlüğünde ve onun editörlüğünde... Hazırlanan bir yayın söz konusu bu yayın hazırlık aşamasında umarım önümüzdeki bölümlerde bununla ilgili de bilgi verme fırsatımız olur ama Fatma Bucağ'ın sanat pratiği üzerine farklı dillerde ve tabii ki Almanca sergi Almanya'da olduğuna göre yazılar, makaleler, söyleşiler ve sergi oldukça kapsamlı farklı dönemlerden yapıtlarına yer veren bu serginin içeriğindeki E, yapıtlarla, işlerle, çalışmalarla ilgili bilgiler olacak. Almanya'daki ilk kişisel sergisi Fatma Bucağ'ın Kunsthaus Dresden'de, yolunuz düşerse ya da zaten Almanya'da ya da Dresden'de yaşıyorsanız 11 Haziran itibariyle ziyarete açıldı ve 2 Ekim 2022 tarihine kadar gezmek mümkün. E, araştırmaya dayalı bir pratiği var her zaman Fatma Bucağ'ın. Ekoloji Olduğundan bahsettim. odanındaki konulardan birinin. Ee, Akdeniz Havzası'na bakıyor. Akdeniz Havzası'ndan besleniyor bu sergide buradaki çalışmalarında. Nedir bu özellikle Doğu Akdeniz Havzası diyebileceğim bölgede nerelere odaklanıyor derseniz. Doğu Anadolu, Golan Tepeleri, Şam, Sardunya, Bağdat ve İstanbul gibi farklı farklı e, kırsal ve kentsel alanlara bakıyor ve burada bu farklı coğrafyalarda saha çalışması yaparak işlerini ortaya koyuyor. Bu coğrafyaların özelliği de çatışmanın ve savaşın hatta ekoloji üzerindeki yıkıcı etkisinin göründüğü coğrafyalar olduğunu düşünerek bıçak bunu yapıyor. E, politik şiddetin ekolojik yıkımı, çevresel yıkımı ve iklim değişimini hızlandırdığını düşünmeye davet eden nitelikte işleri var. Birazdan kendi Ağzından kendi anlatımıyla dinleyeceğiz. Ve son dönem işlerinden biri olan etri var bir ağaç. Örneğin 2021 yazında Akdeniz orman yangınlarının biliyorsunuz Türkiye'nin güneyini güneybatısında derinden etkilemişti maalesef bu yılda şimdiden yangınlar görmeye başladık. Akdeniz orman yangınlarının organik kalıntılarından oluşturuyor etriği bir ağaç adlı yapıtını ve bunu yaparken tehlike altında ...ya da nesli hatta tükenmiş olan bitkileri ve insan dışı diğer varlıkların onları vurgulamaya çalışıyor, onların üzerinde durmaya çalışıyor. Video, heykel, muzeyik, ses, enstelasyonları ve çalışmaları söz konusu. Serginin adı da ''While the Dust Quickly Falls'' Zaten bu kaydı yapabilseydik kaydı yapmayı denerken yani söyleşiyi yapmayı denerken ilk sorumda Fatma Buca bu olmuştu. Yani sergi adından çünkü solo sergilerin özellikle başlığı çok belirleyicidir. Muhtemelen Fatma bunu e, yapıtların içinden damıtarak seçmiştir. Küratörlerle işbirliği içinde düşünülen bir başlıktır. ve on, Hem onun sanat pratiğine hem de serginin. Kavramsal çerçevesine ve içeriğine dair bize ipuçları verecek bir başlık olduğu için Fatma Bucağı ilk sorum bu başlığı nasıl seçtiler ve bu başlık onun için ne temsil ediyor, ne anlama geliyor oldu. Birazdan Fatma da kendi kaydettiği bölümde bundan yola çıkarak konuşmasına başlayacak. 11 Haziran 2 Ekim 2022 tarihleri arasında serginin açılış döneminde Karikonti'nin rehberli turları konuşmaları da oldu. 10 Haziran'da yapılan açılışa ben de katılmayı umuştum ama sağlık sebepleriyle orada olamadım. Başka etkinlikler de var. Burada en azından bu programı dinledikten sonra olan etkinliklerden kısacık şey örnekler verebilirim. 29 Temmuz ve 2 Eylül tarihlerinde Kersin Flaşe, yine küratöryal ekipten bir isim, onun rehberli turları var. Ee, yine her cuma aslında 4 ile 6 arasında rehberli turlar olduğundan bahsetmek mümkün. Sergi aynı zamanda gerizgahta belirttim Italian Council tarafından destekleniyor. Buradan duyurmuş olalım sergici yeni ürettiği yapıtlar Fatma Bucağ'ın birazdan onlardan bahsedecek. Bologna kentinin modern sanat müzesi olan, benim de çok sevdiğim, çok severek gezdiğim müzeler içindedir. Mambo'nun daimi koleksiyonuna katılacak. Burada bunu da duyurmuş olalım. Ve de sergide tabii ki şöyle bakıyorum. Özellikle son dönem işleri 2021, 2020, 2022 dönemlerinden farklı işleri söz konusu Fatma Bucan birazdan, Bu sergiyle ilgili onun yaptığı yaklaşık 15 dakikalık ses kaydıyla hem kavramsal çerçeve hem sergideki yapıtlar ve onları üretim süreçleriyle ilgili Fatma Bucuğan kendi anlatımıyla dinleyeceğiz. While the dust quickly falls. Ben programcımız Çelenk sözü Fatma Bucuğa bırakmadan önce hepinize iyi bir yaz dönemi iklim felaketinden yangınlardan uzak. Olmasını dilediğim bir yaz temennisiyle kapatıyorum. Hoşçakalın. Sevgili Çelenk çok teşekkürler davetin için. Evet, öncelikle başlıktan başlayalım istersen. Ardından da sergideki birkaç işten bahsedebilirim. Ve sonrasında da biraz kitaptan bahsetmek isterim izninle. Evet. Başlık katman katman üzerimize düşen tozların bir kalıp gibi hızlıca yan yana gelip sonrasında bir sürü şeyi aslında görünmez kılmasına gönderme yapıyor. E, while the dust quickly falls toz hızla düşerken aslında tozun hızlı düşmeyeceğini, düşemeyeceğini çünkü çok hafif bir malzeme düşebilmesi için de ancak bolca ve çokça olması gerektiğini e, vurguluyor. Sergi biliyorsun e, Kungsaus Residen'de senin de bahsettiğin gibi e, başladı 10 Haziran'da, açılışı oldu. Sergi fikri aslında yaklaşık iki sene önce e, ilk kez Şam güllerinin bir kısmını e, oraya götürmek götürmemle başladı. E, ve ardından da diğer savaş bölgelerinde kaybettiğimiz yabani çiçekler üzerine bir araştırma başlattım ben o dönemde. Bu da serginin aslında ana teması olan iklim değişikliği artık hepimizin en yakından hissettiği bu büyük tehlikenin sanatta neye dönüşebileceği siyasi şiddetin çevresel yıkımı ve iklim değişikliğini nasıl hızlandıracağını hızlandırabileceği konularına beni yöneltti. Ve böylelikle bu konu etrafında bir sergi oluştu. Akdeniz bölgesinde işte Golan Tepeleri, Şam, Sardunya, Bağdat, İstanbul, Doğu Anadolu'da farklı coğrafyalarda çatışma ve savaşın ekolojiler üzerindeki yıkıcı etkisiyle bağlanan bu bölgelerde farklı araştırmalar yaptım. Sadece yok olanı değil, saklanması, özenle korunması gerekeni de düşünmek istedim, iyileştireni de çalışmak istedim bu sergide. E, Biyoçeşitliliğinin kaybı, nesli tükenmekte olan ve soyu tükenmiş bitkiler, insanlığın e, insan olmayan varlıklara bağımlılığı ve şifa üzerine kurulu bir sergi oldu. Sergide yedi yeni iş var e, ve iki de daha geçmişte yaptığım işlerin yeniden e, kurulmuş, e, yeniden sergi alanına özel kurulmuş olan, İki eski iş yer oluyor. Bu işlerden istersen birkaçından bahsetmek isterim. Sergi ilk girdiğinde ilk ana bölüm en büyük salondarı dışarıya bakan bir camdan ibaret aslında bu yer. Orayı bir peyzaj gibi kullanmak istedim. Bu camlı mekanda çok renkli 350 taş formuyla karşılaşıyorsun sergiye girer girmez. Yere çok yakın geniş beyaz bir kaide üzerine yerleştirilmiş bütün bu. E, renkli taşlar. Perpetual and insistent fear. Daimi cazibe, ısrarlı korku belki olarak e, çevirebileceğim bu işi. E, bu çalışma aslında bugün sadece 350 tanesinin kaldığını bildiğimiz Iris Ahermona çiçeğinin her birinin taş formu halindeki portreleri. E, bu formlar 350 e, serigrafi baskısının E, taş halinde elle hazırlanmış şeklidir. Serigrafide biliyorsunuz ya da serigrafide dört e, kanal renk vardır aslında. E, ve biz her e, defasında her baskıda her bir e, dörde bölük bu, bu 350 parçayı her baskıda bir kanalını çıkararak e, eksik bir kanalla Baskılarını yaptık ve süreyal bir renk grubu oluştu. Adeta bir gök kuşağı var ve hepsinde parlak renkler var ama çiçeğin kendisinin rengini tam olarak göremiyorsunuz yani gerçek rengini hiçbir zaman göremiyorsunuz bu portrelerde. Ve bu baskılar sonrasında hazırladığımız toprak ve kum ve başka malzemeler kullanarak yaptığımız. Hazırlanmış formlar aracılığıyla da taş haline getirildi ardından da içindeki formlar çıkarılarak geriye kalan sadece dışarıdan baktığınızda ağır görünen bu renkli taş formu elinize aldığınızda da ince kağıdın gramajı kadar ağır olan portre rol oldu. Nesli tükenmekte olan bu iris grubu biliyorsun aslında ben gökkuşağından bahsediyorum ama gökkuş, gökkuşağı fikri de irisin kendi isminden gelir. Iris grubu çiçeklerinin yani iris ismi gökkuşağı anlamına gelir. Bu çiçekler neredeyse bu iris hermona çiçeği tamamı tank tatbibi, tatbikatının yapıldığı, Ee, ve yerleştirildiği yani büyüdükleri yerlerde çiğnendiği militarize edilmiş bir bölgede e, büyük bir kısmı yerleşiyor Golun tepelerinde. İklim değişikliği, sığ rotlatmaları, genişleyen bağlar e, nüfuslarını azaltmaya başlıyor ve hala hala, hala bugün var olan bu aires çiçekleri çoğu may mayın tarlalarında yetişiyor. İş bir yandan aslına bakarsan kaybolan çiçeklerin portrelerini saklarmışçasına yaparken bir yandan da herkesin erişebileceği bir alanda bu airesleri bir araya topluyor. Sanki çoğaltmak istiyorum. E, bu kırılgan kağıtlar, taşlar bize doğa güçlü olsa da aslında artık kendini toparlayamaz durumda olduğunu tekrar hatırlatıyor. Evet. Um, Diğer iş yine aynı koridor içerisinde geç, gezerken aslında bir köşede saklanmış şekilde duran A3 bir ağaç isimli bir çalışma. 2021 Akdeniz orman yangınlarından çıkan binlerce yanmış organik kalıntıdan bir araya getirdiğimiz 12 panelden oluşan mozaik çalışması. Geçen yaz Akdeniz'de orman yangınları iklim değişikliğinin yol açtığı sıcak hava dalgalarıyla şiddetli kuraklıkla arttı biliyorsun bu yangınlar Türkiye tarihinin en yangın yaygınlarıydı ve hazırlıksızlığımız ihmaller yalan alanın daha da büyümesine sebep oldu ve 100 sanırım 150 binden hektardan daha fazla bir alan yandı bu yangınlar sonrasında ben bir, bir kısım bir kısım şehirlerin e, şehirlerde yürüme yapabildim doğal, doğal alanda Ve e, burada yaptığım yürüyüşlerde ağaç dalları, kemikler, küller, metaller, e, taşlar toplandı. Ve aslında küllerinden yeniden doğan çok parlak bir ağaç imajı ortaya çıkarıldı. Bir mozaik oluştu, mozaik yöntemiyle yaptığımız bir ağaç oluştu. E, siyasi önemi olan bazı şehirler de vardı bu, yürü, bu yaptığım yürüyüş bölgelerinde. Ee, ve yangınlarda topladığımız bu malzemeler herkes için ortak olan doğanın diliyle ortak bir imaj e, ortaya çıkarttı. Hepimizin empati kurabileceği politik de olsa yangınlar olmasa da aslına bakarsan hepimiz bir ağaç kaybediyoruz her gün. Um, buradan aslında... E, belki kötülüklerin, kabul edilmişliklerin ve korkuların toplamı ağırlığı olarak Türkçe'ye çevirebileceğim bir çalışma var. Bu çalışma Irak'ta yaşayan 10 tane kuşun ağırlık olarak hazırlanmış bronz heykellerinden oluşan bir yerleştirme. Temsil edilen bütün kuşlar Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin, tehdit altındaki türlerinin kırmızı listede yer alan e, ve kritik olarak tehlike de olarak ayırdıkları listede bulunan 10 tane kuş. Bu, e, bu liste dünyanın biyolojik çeşitliliğinin sağlığını e, ve aynı zamanda e, koru, korunması için önemli bir kaynak. E, kurumlardaki kuşların bir kısmı Irak bu bu bu yerleştirmelerin yerleştirmelerde kullandığımız bu kuşların bir kısmı Irak için endemik, diğerleri de Irak bölgesinin çok önemli yaşamaları ve kış e, e, kış ziyaretleri için önemli olduğu kuşlar ve bu alanda bunlar üzerine çalışırken de aslında e, yıllar boyu Aslında savaş bölgesinde insan dışı yaşamın değeri nedir sorusundan yola çıkarak bu kuşlar üzerine çalışmaya başladım bu bölgede kavramsal olarak da 20 yıl önce savaş sırasında yağmalanan Irak Ulusal Müzesi koleksiyonunun bir parçası olan kuş şeklinde hazırlanmış bir Mezopotamya ağırlığına gönderme yapıyor nesli tükenmekte olan bu kuşları eski ağırlık sistemi ile E, o ağırlık sistemine benzer olarak e, tekrar heykel haline getiriyor. Ve bu bu e, bu kuşlar dinlenme pozlarında hazırlandı. Ve ağırlıkları 200 gramdan başlıyor ve 2 kilograma kadar gidiyor. E, ve en büyük olan, e, en ağır olan, en kritik e, tehlike altında olan kuşa gönderme yapıyor aslında. Buradan... Belki de Bir Ara isimli işten bahsederek e, sergi içindeki işleri kapatarak belki kitaba geçelim sana da uygunsa. E, bir Ara isimli çalışma e, aslında tarih boyunca belirgin e, bilindik bir şekilde iki farklı amaç için kullanılmış yüzden fazla çiçeğin yan yana geldiği bir iç mekanda oluşturulmuş bir bahçe aslına bakarsan. Küçük miktarlarda insan insan sağlığını koruyacak, iyileştirecek bitkiler iken büyük miktarlarda kullanıldığında zarar verebilecek toksin maddeler içeren bitkiler bunlar. Bu bitkilerin çoğu eski çağlardan bir, aslında bu iki amaç için de kullanılmış. Burada 17 farklı tür var. Her birinden farklı miktarda yetiştirdiğimiz, bir yıl önce yetiştirilmeye başlanmış ve sergi için büyük endüstriyel raflara yerleştirilmiş. İçeriye girdiğinizde neredeyse bir arşiv hissi oluşturan bitkilerin yan yana getirildiği bu bahçeler bitkilerin tıbbi kullanımlarına bir yandan gönderme yapıyor. Bunlar astım önleyicileri, uyarıcılar, sindirime yardım eden, sakinleştiren bitkiler iken diğer yandan da aslında toksik bir biçimde de kullanılabileceğinin altını çiziyor. Bitkiler aslında yedi kıtanın beşinde bulunuyor ve şu anda Eğer dikkatli davranırsak kaybetmeyeceğimiz bitkiler arasında sergi süresince de bu bahçe büyüyecek ve ziyaretçiler için aslında benim için önemli olan günlük hayattan neredeyse bir molaya bir şifaya dönüşecek bir alan oluşturmak da isteğim. Her iki yere de zehrine ve iyileştirmesine ve şifasına gönderme yapabilecek neyi ne kadar ve nasıl kullandığımıza bağlı olarak gönderme yapabilecek bir bahçe aslına bakarsan ve sonunda da sergi sonunda da dışarıda bir bahçeye ekilerek bitkilerin korunması sağlanacak sergi sonunda dediğin gibi sergi bitimine denk gelecek olan aynı başlıklı yine While the Dust Quickly Falls başlıklı kitabımız sahanın da desteğiyle Hazırlanacak ve bir açılış-kapanışa denk gelecek olan bir eventle sonlanacak. Milano'daki Mus Publishing tarafından hazırlanacak kitap. Çok değerli Esen Korol dizayn edecek ve kitabın içindeki yazılardan bir tanesi Kerri Conte Kerri'nin yazısı olacak. Serginin kuratori olarak bir de genç bir Türkiye'li yazardan. Kısa bir e, şiir e, isteğimiz olacak ve iki ana metin olacak sergide. Banu Bargu bunlar bu ana metinlerden birini yazacak. Amerika'da yaşayan bilinç tarihi ve siyaset teorisi üzerine çalışan ve sanat ve siyaset ilişkisi üzerine daha önce de e, yazmış olan Türkiye'li e, bir akademisyen ve yazardır kendisi. İkinci ana metin... İse şu anda hala cevabını beklediğimiz için ismini çok vermek istemediğim bir arkeolog tarafından hazırlanacak. E, kitapta yazı ve sergi imajları dışında araştırma dönemine ait belgeler ve fotoğraflar da yazılacak. Ve böyle güçlü bir ekiple ortaya çıkacak olan bu kitabı ben gerçekten heyecanla bekliyorum. Tekrar çok teşekkürler Çelenk böyle bir konuşma için sergiye yer verdiğin ve Türkiye'de olmasa da Türkiye'den de, e, Türkiye'de de duyabileceğimiz e, bu yeni işleri e, senin programında anlatmak benim için büyük bir zevkti. Çok çok teşekkürler tekrar.